Merhabalar. ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Konumuz insan ve makine beyinlerinin sınırları. Makine beyni diye bir şey olur mu? İşte son zamanlarda gündemi meşgul eden yapay zeka dediğimiz teknolojiye öyle diyebiliriz. Bu benim mesleğim. Doktora çalışmamı yapay zeka konusunda yapmıştım. Bir... 10 sene kadar o konuda çalıştım. Ondan sonra kuramsal bilgisayar bilimi denen bilgisayar mühendisliğinin matematiği diyebileceğimiz bir konuya geçtim. Ve bu konuşma bu ikisinin ortak alanlarının işlendiği bir konu olacak. Umarım derdimi anlatabileceğim. Bilgisayar yeni ve harika bir icattır. Bilgisayar e, harika bir makinedir. Yani kendi mesleğim diye söylemiyorum. Öteki makineler de tabii onları da seviyoruz ama bilgisayar makinelerin en mükemmelidir. Bunu e, sebeplerini ortaya koyarak e, iyice açmaya çalışacağım. Tabii yeni deyince e, bu, bu, hazırlarken kızım da yanımdaydı. Yeni mi diyorsun? Saçmalama yani. Bilgisayar her zaman olan bir alet dedi. Tabii o onun yaşı için öyle. Ama e, dünya tarihi açısından bakarsak insanlar bu bilgisayar denen şeyi yeni buldular ve gerçekten çok önemli. E, bu yeni, nispeten yeni teknoloji e, insanların insanlarda farklı algılar yaratabiliyor. Derinlemesini anlamadığımız yeni teknolojilerin gücünü ne yapıp ne yapamayacağını yanlış değerlendirebiliriz. E, bilgisayar alanında da bu e, iki türlü kendini gösteriyor bir e, olabildiğinden fazla bir güç e, vehmedenler bir de e, yok canım e, şunu yapamaz diyenler ikisi de var bilgisayar her şeyi yapabilir diyenler de var filanca işi yapamaz o kadar da uzun boylu bir makine değil diyenler de var. Ee, bu filanca işi insanlar yapabilir ama makineler asla yapamaz argümanıyla ben e, meslek hayatım boyunca hep e, karşılaştım. Yapay zeka konusunda çalışırken e, insanlarla e, söyleştiğinizde genellikle tamam, tamam o, onları yapabilir ama şunu asla yapamaz dedikleri bir örnek hep akıllarında olur. Ben e, gençken bu dünya şampiyonunu satrançta yenmekti mesela. Tamam, birçok şey yapabilir ama insan dünya şampiyonunu satrançta asla yenemez derlerdi. Artık diyemiyorlar. Sonra Go diye bir oyun var, bir uzak doğu oyunu. Satrançta yendi ama Go'da hayatta yenemez. Çünkü şöyle şöyle derlerdi. Futbolda yenmek, ciddiyim. E, tabii şu masaüstü bilgisayarının futbolda yenmesinden bahsetmiyorum ama e, belki izlemişsinizdir bazen haberlere çıkarlar. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin bir robot futbol takımı var. Böyle robotlarımız var ve de işte bir sahada topa vuruyorlar. Karşı tarafta kaleci robot var. E, 2050 yılında e, tamamen robotlardan oluşan bir futbol takımının o sıradaki dünya insan karmasıyla bir maça çıkıp e, onun yenilmesine dair bir e, teknik hedef var. Her sene bir dünya robot futbol şampiyonası düzenleniyor dünyanın çeşitli yerlerinde. 4-5 yıl önce İstanbul'da da düzenlenmişti mesela. Yani bizim içinin dereceleri var. Ee, onu yapar ama bunu yapamaz diyebileceğimiz şeylerden. Mesela bir tanesi de şiir yazmak. Şiir yazamaz. Bu tamamen insani bir şey diyenlerle karşılaştım. Ee, kısıtsız doğal sohbet dediğim, yani... Her konuda genel olarak bir insanla bir bilgisayarın karşı karşıya gelip e, ayaküstü sohbet türünden manalı bir e, iletişime girmesi. Bu, bu olamaz. Bilgisayar bu kadar başarılı bir şekilde e, insan diline hakim olamaz diyenler var. Kaliteli çeviri mesela çeviri konusunda çok sıkıntı çekerdi bilgisayarlar. Son zamanlarda e, Google bu konuda bir hamle yaptı ama hala problemler var. Bu benim e, meslek hayatım boyunca yok, yok bunu yapamaz e, denilişine şahit olduğum birçok şeyden biri. Aslında bu kayan hedef gibi bir şey. Biz, biz ne zaman bir şey yapmayı başarsak yapay zeka teknolojisi üreten insanlar olarak hemen insanların aklına başka bir şey giriyor. Tamam onu yaptı ama şunu yapamaz. Gerçekten bu satranç konusunda 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde buna benzer bir e, bilim etkinliği yapılmıştı. Orada ben bir sunum yapmıştım. Oradaki e, İzleyicilerden biriyle e, bayağı bir tartışmıştık yani. Kesinlikle ve asla Kasparov'u yenemez diye adam iddia ediyordu. Ben de, ve doçenttim o sırada, yani ben profesör olmadan önce e, dünya şampiyonunu illaki yenecek diye iddia etmiştim. 3 ay sonra New York'ta <gülüyor> IBM şirketinin Deep Blue adlı bilgisayarıyla o sıradaki insan dünya şampiyonu Garry Kasparov'un, bu mahvolmuş adamcağız Garry Kasparov. Deep Blue denen bilgisayar Kasparov'u yendi. Ee, i̇lk kez olarak bu e, yapay zeka tarihine önemli bir olay olarak kazındı. Günümüzde Bilgisayarlar o kadar iyi satranç oynuyorlar ki insan satranç turnuvalarında bu jammer'lar konuluyor. İnsan oyuncular telefonlarından kopya çekmesin diye. İşte tuvalete gittiklerinde peşlerinden birisi gidiyor. Acaba orada bir yerinden telefon çıkartıp şey yapacak mı diye. Bu konuyu tümüyle çözdük. Yani ben biz onlar falan derken genellikle makineler tarafında konuşuyorum. O yüzden mesleki deformasyon. Ama ben bile geçtiğimiz yıl başlarına kadar bana sorsanız bu Japonların, Çinlerin, Çinlilerin ünlü oyunu olan Go konusunda bir bilgisayarın hele de dünya şampiyonunu yenmesinin daha en az bir 10-15 sene mümkün olmadığını hem de size teknik gerekçelerini anlatarak söyleyebilirdim. Sonra geçtiğimiz Mart ayında Lee Sedol, Güney Koreli dünyanın en iyi Go oyuncularından biri. Karşısında da bir adam oturuyor, bu resimde yok ama o adam Google'ın AlphaGo adlı yapay zeka programına sadece tahtada karşı tarafın yaptığı hamlenin koordinatını yazıyor. Sonra yapay zeka programı düşünüp sen de şuraya taşını koy diyor. Böyle kocaman bir tahtaya taş koyarak oynanan bir oyun bu. Ve de Google'ın DeepMind şirketi bu programın geliştirilmesini gizli tuttuğu için Gerçekten yani biz kendine uzman diyenler büyük bölümümüz bu teknolojinin buraya geldiğini bilmiyorduk. Derin öğrenme denen yeni bir teknoloji kullanarak bu adamın hayatı boyunca oynayabileceği Go oyunu sayısının 10 katını makine kendi kendine kendi kopyalarıyla oynayarak Go bilgisini geliştirip sonunda şampiyonu yenen bir performansa geldi. Daha yakınlarda duyduğum bir haber. Bu AlphaGo'nun biraz daha geliştirilmiş bir sürümü. Ee, internetteki Go oynama forumlarından birine kendisini tanıtmadan katılmış. Orada insanlar birbirleriyle internet üzerinden Go oynuyorlar ve e, üst üste 50 maçı kazanmış de değişik seviyedeki insanlarla. Bu gerçekten dediğim gibi hani 2015 yılında hani iyi kötü. ...oynayan bir insanla bile bilgisayarın başa baş olması mümkün değil diye görülüyordu. Bu derin öğrenme denen tekniğin yarattığı birkaç sürprizden biri. Biri de bu Facebook'un aniden sizin resimlerinizi falan tanıyıp... ...aa senin burada bir resmin konuldu diye size haber verme özelliği. Bu gibi başarılar sayesinde bir grup insan demin de dediğim gibi... ...makinelerin, bu anlamda bilgisayarların hakikaten her şeyi yapabileceğine inanıyor... Yıllar önce bu yazıyı okumuştum. Bu adam bir teknoloji yazarı. Daha o sırada bu cep telefonlarının uygulamaları, app'leri yeni çıkmış. Adam da cep telefonuna bütün app'leri yüklemiş. Bu yazı şeyle başlıyor. Adam sabah dişini fırçalarken app ona şey söylüyor. İşte yukarı, aşağı, sağ, sol filan. Ve de işte karım bana endişeli endişeli bakıyor banyonun kapısında ne oldu, delirdi mi bu adam diye. Çok komik bir dille anlatmış insanların. Ee, yapabileceği her şeyi e, bu, te, telefon benden daha iyi yapıyor. Bana yani ne yapmam gerektiğini benden daha iyi biliyor, söylüyor diye. Bu te tezin aklımda kalan örneklerinden biri bu. Ee, İnsanlarda bu fikrin e, oluşması için mantıklı bir sebep var tabii. Bilgisayarlar eskiden benim gençliğimde sadece hani ofiste masanın üstünde ee, duran şeylerken artık hem hepimizin cebinde hem giderek e, sadece bilgisayara ya da telefona benzeyen cisimler olarak değil e, Hani akıllı buzdolabı, akıllı televizyon, televizyonunuza sesle e, komut verebiliyorsunuz Hatta e, ayarlarını iyi e, yapmadıysanız sizin salonda konuştuğunuz her şey Samsung'un Kore'deki merkezine gidebiliyor Çünkü e, ses tanımanızı yapmak için onu merkeze göndermeleri gerekiyor işte bir, önümüzdeki birkaç yılda e, akıllı tarak e, sizin saçınızın dökülmekte olduğunu saptayıp e, otomatik doktora e, posta atıp e, size e, şampuanını değiştirmenizi e, önerecek filan. Yani böyle akıllı şeyler e, devrine giriliyor. Şeylerin interneti, eşya interneti denen. Her cihaza küçücük bir bilgisayar, bir miktar akıl ekleyebiliriz ve onlar bizim hayatımızı beklenmedik derecede hiç bize haber bile vermeden iyileştirmeye çalışabilirler. Böyle bir proje var. Tabii bunun yaratabileceği kötü sonuçlar da insanın aklına hemen gelebilir. Maaşlarımızı bilgisayarlar hesaplıyor, notlarımızı bilgisayarlar hesaplıyor. Kalan ömrümüzü hesaplıyorlar diye yazdım buraya. Çünkü yani mesela hayat sigortası yaptırmaya gittiğinizde orada gerçekten bir bilgisayar programı sizin verilerinizi alıp sizin yaklaşık olarak ne kadar yaşayacağınıza dair bir tahmin çıkartıyor ve ona göre priminizi belirliyor. Ee, i̇şte Facebook gerçekten benim hiç mi hiç... E, varlığını bile unuttuğum bir takım çocukluk arkadaşlarımı bulup bana bak e, bununla e, sen galiba tanışıyorsun. Bunu da arkadaş listene ekleyeyim mi diyor. Yol tarifi. E, genellikle ben bir yerden bir yere giderken telefonuma güveniyorum. yani e, o, o bana işte sağa dön, sola dön diyor. Bazen de çok fena kayboluyorum onun yüzünden ama e, eskisini oranla e, daha iyiyim. Özellikle erkekler yol sormayı sevmezler ya. Onun yerine telefon telefon e, larına güvenmek onlara da e, iyi geliyor. Konuşan bilgisayarlar var. Siri denen bu e, program sayesinde insanlar resmen hiç ellerini sürmeden bilgisayarla konuşuyorlar. Gerçekten yalnız insanlar işte ona evlenme teklif ediyorlar filan. E, e, değişik dillerde Siri'nin böyle kendisine abuk şeyler söyleyen insanlara usturuplu cevap verebilmesi için o dilin yazarlarından oluşan bir edebiyat ekibi Apple tarafından e, istihdam ediliyor. Ee, Siri'ye söylediğiniz her şey, her şey kayıtlı. Baştan Siri'nin e, devreye girdiği ilk günden beri dünyanın her yerinde Siri'ye söylenen her şey Apple'ın bilgisayarlarında kayıtlı. O yüzden konuşurken dikkat edin. Ve e, bu bilgilerden yararlanarak işte... Ne bileyim mesela birisi küfür ederse ona nasıl cevap verilmesi gerektiğine dair stratejileri var. Ee, arada küçük fıkralar anlatıyor filan belki denk gelmişsinizdir. Ee, bilgisayarlar bizimle konuşuyorlar. Yani eskiden tekrar söyleyeyim ben öğrenciyken bunun olması çok e, hayal gibiydi. O kadar da yaşlı değilim yani. Ama bazı örnekler de bilgisayarın o kadar da akıllı olmadığını düşündürüyor. Bu olayı biliyor musunuz? Geçtiğimiz sene olan bir olay bu, Mart ayında. Ee, Microsoft şirketi e, tam bu Google'ın e, Go şampiyonu bilgisayarının haberleri e, yankılanırken Microsoft da ben de bir başarılı bir şey yaptım diye böyle bir e, Twitter programı, Twitter karakteri yarattığını anons etti. Microsoft şirketi Tay diye bir... Twitter karakteri, yani Twitter'da bir hesap açtılar ve ama oraya bir insan yazmıyor tweetleri. Microsoft'un yapay zekası yazıyor. Ve bu bir ergen, genç bir kızı canlandıracak şekilde dizayn edilmiş. Biraz aklı havada ve haberde Microsoft mühendisleri diyor ki, biz bunu konuştuklarından, yani başka insanlarla karşılıklı tweetleşmelerinden, yazışmalarından öğrenerek, daha insani, daha, e, her geçen gün biraz daha insana benzeyen e, hale gelsin diye özellikle esnek öğrenme tabanlı inşa ettik diyorlar. Böylelikle e, bu anons edildi ve insanlar Twitter'da bu sanal kız T ile konuşmaya başladılar. Bir gün sonra, 24 saat sonra, e, olay bir facia haline gelişti. E, çünkü... E, bu haberin başlığı şunu diyor. Microsoft ergen kız yapay zekasını 24 saat içinde Hitler hayranı bir seks robotuna dönüştüğü için iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü insanlar yememiş içmemiş yani kötü kalpli insanlar bu T ile öyle konuşmuşlar ki işte soykırım çok iyi bir şeydir, Hitler büyük adamdı. Buna benzer şeyler söyleyen yani başkalarının konuşmalarından öğreniyor ya bunları öğrenip böyle konuşan Microsoft açısından utanç verici bir karaktere dönüşmüş ve o yüzden kaldırdılar hala da kapalı duruyor hesap sizce yani bu, bu, bu ulvi bir şey mi yani bu endişelenmemiz gereken bir şey mi bu inşa ettiğimiz ve o kadar bel bağladığımız şeyler acaba düşünüyorlar mı burada bayağı ilginç felsefi bir konuyla karşı karşıyayız İnsanlar gibi düşünen makineler yapılabilir mi? Zaten felsefenin binlerce yıldır e, kafasını e, taktığı konulardan biri. Ama sanki 20. yüzyılda biz bu işin eşiğine gelmiş gibiyiz. Yoksa tamam da makine yani. Esasında içinde düşünen bir şey yok. Hı. Bu hep tartışılan bir şeydir. E, ben bugün bu konuya e, şimdiki araştırma alanım olan hesaplama kuramı açısından bakacağım. Ve... E, ee, şimdi Korkuç gerçeği açıklıyorum. Sizi yapay zeka diye buraya e, davet ettik ama aslında matematik anlatacağım. Ee, geldiniz bir kere artık e, kaçış yok. Ee, hesaplama kuramı matematiğin bir alt dalıdır. Ve bilgi işlemle yani bilgisayarlarla ya da bilgiyi işleyen e, ne diyorsanız artık o makineye neler yapılabileceğini onların neler yapabilip neler yapamayacağı sorularına bilimsel yanıtlar arar. Ve kurucusu da e, hakkında nece filmler, e, romanlar filan yazılmış olan 20. yüzyılın en büyük matematikçisi, e, en kahraman adamlarından Alan Turing'dir. E, Alan Turing aynı zamanda bir koşucuymuş yani ciddi koşucuymuş. İngiltere olimpiyat e, takımında falan e, olabilecek ayağında bir koşucuymuş. Yani bir, bir şehirden öbürüne giderken o bavullarını trene koyarmış, kendisi koşarak gidermiş Yani öyle hikayeleri vardır. Ee, geç 2 sene önce Imitation Game diye bir film vardı Benedict Cumberbatch'in oynadığı görmüşsünüzdür Felaket, yanlışlıklarla dolu bir filmdi ama işte bu adamın hikayesinin bir kısmını anlatıyordum benim favori bilim adamımdır yani ee, ama Turing'e gelmeden dedim ya sizi bir kez buraya e, topladım ee, işin matematiksel temelini anlatacağım o da şöyle bir 350 yıl kadar geri gidip ee, Leibniz denen ünlü e, Alman e, matematikçi ve her şey uzmanından başlayıp sonra bir Alman, bir İngiliz, bir Alman, bir İngiliz, bir Alman, bir İngiliz diye giderek çünkü bu iş Almanlarla İngilizler arasında bir yarış sonucu ortaya çıkmış bir bilimsel macera e, Turing'e kadar geleceğiz. Umarım çok sıkılmayacağız. 1600'lü yıllarda Almanya'da e, Leibniz adında çok çok büyük Rönesans adamı diyeceğimiz türden her işten anlayan fizikçi, matematikçi, filozof, mühendis her e, e, olaya girmiş bir adam yaşadı. Bu adamı e, sanırım lise öğrencileri de var aramızda. Bu lise öğrencilerinin çok sevdiği e, integral ve e, türev denen e, sistemi de o hesabı da bulan e, adam. E, Hatta o, o hesabı, o kalkülüsü bu mu buldu yoksa Isaac Newton mu buldu? İngiliz Newton ve Alman Leibniz arasında böyle bir tür e, rekabet var. Yani Almanlar bunu biz bulduk, Leibniz buldu diyorlar, İngilizler Newton buldu diyorlar. E, o yüzden de bu demin bahsettiğim alanda e, birbirlerini sürekli geçmeye çalışıyorlar. Böyle bir rekabet var. Bizim açımızdan Leibniz'in önemi bilgisayarın dedesi olan bu inşa etmiş olması. Dört işlemi birden yapabilen bir hesap makinesi bu. Mekanik bir alet. Demin başkanımla konuşuyorduk. Bizim geçtiğimizde de vardı şak şak şak profit diye böyle toplama çıkarma filan yapmak için mekanik aletler kullanırdık. Gençler bilmez. Leibniz bunu yapmakla kalmamış. Akıllı bir adam olduğu için toplama çıkarma çarpma bölme gibi o zamanlar için çok ulvi çok zor işleri Hani insan beyni gerektiriyor gibi görünen işleri ben makineye yaptırabildiğime göre demiş. Neden insan beyninin yaptığı öteki işleri, bütün hesapları, bütün düşünme, problem çözme, muhakeme etme işlerini de makinelere yaptıramayayım ki? Bunu yaptırabildiğime göre öbürünü de yaptırabilirim. Öyle bir makine yapalım ki bütün mantık problemlerini çözebilsin. Yani biz ona sadece soruyu soralım uygun bir dilde. Onun bir e, soru sorma dili olmalı ki biz tıpkı toplama problemini bir, e, ifade edebilmek için bir takım rakamlardan, sembollerden oluşan bir ifade kuruyoruz. 357 artı 85, 357 artı 85 demek oluyor. Yani o şekilde soruyu kodluyoruz, giriyoruz, gerisini o hallediyor, bize cevabı veriyor. Aynı şekilde biz e, düşünce gerektiren herhangi bir konuda, herhangi bir soruyu bu bilgisayarla anlaşacağımız bir dilde kodlayabilelim. Girelim ondan sonra biz yatalım bilgisayar ya da işte o zaman bilgisayar demin makine onu hesaplasın sonunda cevabı bize versin. Neden olmasın ki toplamayı çıkarmayı insan aklının yapabildiği o işleri yapabildiğine göre bunu da yapabilen bir makine olmalı demiş. ve Ama demin dediğim gibi hani doğruyu yanlışı insan mantığı sırasında cümleleri birbirine takarken kullandığımız o Bağlaçları ifade edecek bir matematik dili lazım bunun için demiş. Bu, bu buraya kadar getirmiş. Sonra bu dili birisinin keşfetmesi için aradan yüzyıldan fazla bir zaman geçmesi gerekmiş. Ve top İngiltere tarafına geçmiş. George Bull. Ee, öğrenciler bu adamın özellikle soyadını bir yerden hatırlarlar. Ee, mantığın e, çok önemli... E, Çağımızdaki mantığın babalarından biri. E, matematikçi, mantıkçı, eğitimci. Fakir bir aileden geliyor ama üstün zekalı. Daha 15 yaşında böyle bir lisede ders vermeye başlıyor falan yani o cins. E, 19 yaşında özel okul kuruyor. Öyle hani e, taşı sıkta suyunu çıkaran cinsten bir adam. Sonra... Ee, ...işte asil bir aileden olmadığı için İngiltere'de matematik profesörlüğü yaptırmıyorlar buna. Bu da gidiyor. İrlanda'da bir üniversitede matematik profesörlüğü yapıyor. Ama işte bir gün e, işten e, eve giderken çok fena yağmurda ıslanıyor adamcağız. Karısı da böyle koca karı ilaçlarına falan inanan birisi. Adamı daha beter hasta ediyor tedavi edeyim derken genç yaşında ölüyor. Böyle acıklı bir hikayesi var ama biz... E, Esas bilimsel başarısından bahsedelim. Çünkü bizi bilgisayara getiren yolda en önemli adımlardan birini bu George Bull atıyor. George Bull'un yaptığı şey mantıkla. Yani insanların mantık yürütürken, birbirlerine bir konuda ikna etmeye çalışırken bak şöyle şöyle, çünkü böyle böyle diye cümleleri ardarda arda dizerken kullandığı kurallarla cebiri yani matematiği toplamayı çıkarmayı falan bir araya getirebilmesi, Leibniz'in aradığı o matematiğe benzeyen düşünce ifade dilini ortaya koyabilmesi. Bool şöyle düşünmüş yani eskiden de mesela bütün giritliler yalancıdır işte Aristote giritlidir hmm, bu durumda Aristote yalancıdır filan gibi cümlelerin ardarda arda konulup sonuçların çıkarılabilmesine yarayan Eski Yunan'dan kalan bir mantık serisi, mantık analizi var. Ama dediğim gibi bunlar normal cümlelerle yazılıyor ve matematik sembolleriyle yazılmıyor. Bu ki ben bu işi matematiğe sokacağım diye düşünüyor. Bu Doğal dildeki cümleler çok muğlak. Ben bunu matematik kesinliğiyle ifade edebilmeliyim diyor. Sarı kediler tırmalamaz. Prenses sarı bir kedidir. Hı, demek ki prenses tırmalamaz. Sarı nedir? Bunu matematikte nasıl ifade edebilirim? Kedi nedir? Sarı kedi herhalde bu iki şeyin bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor. Bir tür matematik işlem yapılıyor bunun üzerinde ve o e, ikisinin ortak özelliğine sahip olan bu üçüncü kavram ortaya çıkıyor. Bunu ben nasıl gösterebilirim diye düşünmüş. Şöyle düşünmüş. Yani kağıda eline alıp e, sarıya x diyelim. Sarı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Sarı olan bir şey geliyor ama ne olduğunu e, belirtmemişiz. O yüzden sarı olan bütün şeyler geliyor aslında sadece sarı dersek. Bütün sarı şeyler topluluğunun anlamına geliyor bu sarı kelimesi. Burada adam çaktırmadan bizim e, lise öğrencilerimizin şimdi küme dediği şeyi keşfediyor. Bütün sarı şeyler kümesi. Sarı kelimesinin anlamı o. Ona X diyelim. Kedi içinde Y diyelim. O da bütün kediler topluluğu. Her tür renkten her türlü cinsiyetten, tipten bütün kediler topluluğunu ifade ediyor kedi ke kelimesi ona da y diyelim sarı kedi için de bu durumda x çarpı diyelim buna ya da nokta, yan yana x ve y diyeceğiz kümeler cinsinden düşünürseniz sarı şeyler kümesi kedi olan şeyler kümesi sarı kedi bu iki kümenin kesişimi oluyor hem bu kümede hem de bu kümede olan elemanların hepsi değil mi? Demek ki böyle iki kavramı yan yana koyduğumuzda onların küme anlamında kesişimini kastediyoruz diye düşünüyor. Ee, i̇ki tane kavramı, bir kavramı iki kez tekrarladığımızda onun anlamı değişmiyor. Yani sarı sarı yine sarı anlamına geliyor. İsterseniz onu defa yan yana yazın anlamında bir artma azalma olmuyor. Kedi kedi kedi anlamına geliyor. Ha, bu durumda diyor, sistemimde ben hangi x'i kendisiyle çarparsam, x çarpı x... Sonuç yine x'e eşit oluyor. Bu bana bir şeyi hatırlattı diyor. Acaba cebirde bizim normal sayıların kullanıldığı matematikte kendisiyle çarpıldığında yine kendisini veren ne vardı? Böyle iki tane sayı var. Nedir onlar? Sıfırla bir. Sıfır kere sıfır. Sıfır. Bir kere bir de bir. İşte bu böylelikle sıfırla birin önemini keşfediyor. Eee, demek ki mantığı böyle matematik diline çeviriyorsak değerlerimiz sadece sıfır ve bir alabilen değişkenler olmalı diyor. Peki sıfır ve bir bu kümeler aleminde neye karşılık geliyor diye düşünüyor. Herhangi bir x ile sıfırı çarparsanız sonuç sıfır olur. Herhangi bir x ile biri çarparsanız sonuç o x olur. Bu açık mı? Çarpmadan bildiğimiz şeyde. Şimdi bunların topluluklar kümeler olduğunu düşünün. Hangi kümeyle Başka herhangi bir kümeyi kesiştirirseniz o baştaki küme çıkar, boş küme. İçinde hiçbir şey olmayan kümeyle herhangi başka bir kümeyi kesiştirirseniz boş küme çıkar. Ha, sıfır burada boş kümeye karşılık geliyor diyor. Hangi kümeyle başka bir kümeyi kesiştirirseniz illaki o başka küme çıkar, o da evrensel küme. Her şeyi içeren kümeyle başka herhangi bir kümeyi kesiştirirseniz o küme çıkar. Bu durumda adam sadece kağıtta birkaç satır oynayarak e, sıfırın boş kümeye birin her şeyi içeren evrensel kümeye denk geldiğini bir cümlenin doğru olduğu anlar kümesi boşsa yani o cümle yanlışsa ona sıfır demenin doğru olduğu anlar kümesi doluysa e, yani o cümle doğru bir cümleyse ona bir demenin matematiği mantıkla evlendirmek için doğru gösterim olacağını anlıyor. Ve o günden bugüne, bilgisayarları 100 sene sonra insanlar inşa ettiğinde doğruya bir, yanlışa sıfır gösteriyoruz. Ve gerçekten artık bilgisayarlarımızın içinde her şey sadece sıfırlar ve birlerden oluşuyor. Çünkü başka her şeyi, bütün e, derdimiz neyse, arkadaşımıza yazacağımız mektup ya da e, önemli bir metin, her neyse bir müzik eseri, bilgisayarda e, temsil edilirken bunu sadece sıfır ve bir harflerini uygun şekilde arda arda dizerek... ...temsil edebiliyoruz. Gerçekten. Yani Türk alfabesi 29 değil de sadece iki harften oluşsaydı... ...ve onlar da 0 ve 1 olsaydı... ...yine aynen Türkçe konuşabilirdik. Yalnız yazılarımız biraz uzun olurdu. Okay? E, çünkü e, bir e, harfi göstermek için... ...birkaç tane 0-1 kombinasyonundan oluşan diziler kullanmamız gerekiyor. Bu 0-1 ayrımı günün birinde bilgisayarlar icat edilip... ...elektronik bilgisayarlar kullanılmaya başlandığında donanımda da mantıklı bir ayrama denk geliyor. Voltaj düşük sıfır, voltaj yüksek bir olsun. Ha, bu durumda ben bilgisayarımın şurasında sıfır ya da bir gösterebiliyorum. Sadece voltajı düşük ya da yüksek tutarak. Bunlardan bir milyon tanesini yan yana koyup voltajı ona göre ayarlarsam bir milyon karakterden oluşan bir diziyi gösterebiliyorum bilgisayarın içinde. Ki şimdi sizin telefonlarınızın içinde bunun çok daha fazlasını gösterebiliyorsunuz. Bu bu şekilde sıfırla biri önemini bize anlatıyor kendisine müteşekkiriz sonra top yine Almanlara geçiyor bunun hazırladığı mantık temelini frege adla şu ünlü Alman bilim adamı mantematikçi mantıkçı filozof frege Buğul'un eksik bıraktığı ve veya ise bütün öyle bir gibi cümlelerin önüne koyduğumuzda onların anlamlarını doğru yanlış haline getiren bir takım bağlaçları matematiksel mantıksal cinsten tanımlayarak tamamlıyor. Frege'den itibaren matematikçilerin şöyle çılgın bir amacı var. Matematiğin kendisinin doğru iş yapan bir muhakeme sistemi olduğunu Kanıtlamak. Matematikçiler çok tuhaf insanlardır. Birçoğuyla tanıştım. Ee, doğruluğa herkesten çok önem veren insanlardır. Yani başka hiçbir meslekte olmayan bir e, özellik bu. Yani bir şey diyeyim ama o doğru olsun. Onun doğru olduğu konusunda hiç kimsenin hiçbir e, itirazı olamasın. İspat denen şey matematikte temel önem e, kazanıyor. İspat nedir? Bir matematikçi bir şeyi şöyle ispatlar. Herkesin doğruluğunu kabul ettiği tartışmasız doğru diyebileceğimiz aksiyon denen birkaç tane cümle vardır. Buna herkes inanır. Herkes bu konuda el sıkışır. Yani tartışmasız şeylerdir bunlar. O yüzden o konuda bir problem çıkmaz. Bu herkesin doğruluğunu kabul ettiği aksiyonlardan başlayarak elinizdeki hazır bir cümleden ya da birkaç cümleden onları belli bir şekilde birleştirerek yeni Doğru olacağı garanti başka bir cümle çıkarmanın birkaç tane değişik yolu vardır. P doğrudur. P doğruysa Q doğrudur cümlesi de doğrudur. Bu durumda Q da doğrudur gibi. Ee, ve matematikçiler bir şeyi ispat ederken işte böyle bir dizi kurarlar. Aksiyonlardan başlarlar. Mevcut doğrulardan onları doğru teknikle birbirine takarak yeni cümlere oluştururlar. Her aşamada yazdıkları yeni cümlenin doğru olduğundan emin ola ola ilerlerler. Sonunda enteresan, ilk bakışta şaşırtıcı gelen bir cümleye vardıklarında işte teoremi ispatladım derler. E, başka birisi bir dakika ya bunu nasıl ispatladın diye sorduğunda adam hemen o diziyi gösterir. Bak bunlardan başladım böyle böyle böyle adım adım gittim. Hiçbir atlama yapmadım. Bütün adımları kurallarına uygun yazdım. Demek ki bu da doğru. İşte matematikçiler bu mantık dilini kullanarak matematiğin kendisinin hiçbir zaman bir hata yapmadığını, yani bu kendi inandıkları sistemin gerçekten hep doğruları ve bütün doğruları kanıtlamakta kullanılabileceğini umuyorlardı. Frege'nin planı buydu. Frege bir gün İngiltere'de Bertrand Russell adında bir gençten bir mektup geliyor. Frege o sırada iki ciltlik dev eserinin ikinci cildini bitirmiş, artık matbaaya gönderecek. Yani artık bu matematiği mantığa göre kodlama işini bitirdim çok mutluyum diye düşünüyor. O sırada postacı kapıyı çalıyor. İşte e, merhaba ben Bertrand Russell e, eserinizin birinci cildini büyük bir heyecanla okudum. E, çok güzel e, ama aklıma bir soru geldi. Sizin sisteminize göre kendi elemanı olmayan yani içinde kendisi olmayan bütün kümelerin kümesi acaba kendini içerir mi? seniz bunun fotoğrafını çekip evde bir boş vaktinizde tekrardan düşünün bir küme var içinde kümeler var olabilir matematikte buna izin veriyoruz ama bunun içinde bütün kümeler yok sadece içinde kendisi olmayan kümeler var onların hepsi var İşte bu o küme kendisini kendi içinde bulundurmayan bütün kümeleri içinde bulunduran küme sonra da bu acaba bu küme işte bu küme nin içinde kendisi var mı yok mu? Şimdi e, düşünürseniz e, eğer var olduğunu varsayarsanız yok olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yok olduğunu varsayarsanız da var olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani burada kesin bir e, bu, bu cümlenin, bu kümenin ifade edilememesi lazım. Yoksa e, iki taraftan da yanlış çıkıyor. Frege bunun üzerine Kitabının sonuna bir hemen matbaaya koşuyor. Kitabının sonuna bir sayfa daha eklenmesi gerektiğini söylüyor. İşte ben 20 sene çalıştım ama maalesef bu Russell adındaki delikanlıdan aldığım mektuba göre hakikaten tam tutarlı bir sistem kurulamıyor. Benim de sistemimde bir problem var çünkü yanlış bir şey, apaçık çelişkili bir şey ifade edilebiliyor. Bir bilim adamının başına gelebilecek en berbat olay benim başıma geldi. Genç meslektaşımı kutluyorum diyor. Kitabın son baskısı da öyle çıkıyor. İşte bu Frege'ye bunu yapan adam bu Bertrand Russell. Çok enteresan bir karakter. Ta yani o kadar uzun yaşamış ki. işte 20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı bir de böyle politik aktivistlik işi var. Yani işte böyle sokaklarda savaşa hayır diye bağırmalar falan ee, çok enteresan bir hayat hikayesi var ama bizim hikayemiz açısından özelliği bu, bu adam da o bayrağı eline alıyor. Yani çelişki olmasın. Biz matematiğin sağlam olduğundan emin olalım. Matematikçiler oturdukları zaman bir ispat yaptıkları zaman hem Çıkan şeyin doğru olduğundan tartışmasız olarak herkes emin olabilsin, hem de her doğru şeyin bu sistemle kanıtlanabileceğine herkes emin olabilsin. Bunu formalize etmek için, yani bu buna uygun bir dil yaratabilmek için, Whitehead adındaki bir arkadaşıyla inanılmaz kalın Prinsipi Matematika diye bir kitap yazıyorlar. Ee, bu kitabı iki kişinin okuduğu söylenir. <gülüyor> Russell ile Yani Russell dediğin <gülüyor> yazdığı tarafı okumuş. Whitehead Russell'ın yazdığı tarafı okumuş. Ee, yani kitabın böyle ikinci cildinin ortalarına doğru işte bir artı bir eşittir iki diyebilecek kadar bir e, sistem kurulmuş oluyor. Yani o kadar küçük atomik parçalardan oluşturalım ki hiç kimse burada bir, bir şeyi atladığımızı iddia edemesin. Yani bu sağlam, matematik. Ee, bu, bu çok enteresan bir hikayedir. Burada bir reklam alayım. Şöyle bir kitap var. Ee, i̇yi kitapçılar da bulabilirsiniz. Türkçesi, e, Türkçe çevirisini. Logic Comics diye. Bu e, Russell'ın Gençliği. Bütün bu hikayede bahsettiğim öteki karakterler de kitapta geçiyor. Ee, i̇nsanların e, gerçeği mantığa hapsetme e, serüvenini anlatan bir çizgi roman. Tavsiye ederim. Neyse reklamlardan sonra bu sefer Kurt Gödel'e geliyoruz. 20. yüzyılın en acayip bilim adamlarından biri. Yine Alman tarafına geçtik, Avusturya, Macaristan, şimdi Çek Cumhuriyeti olan yerde doğmuş. Bu adamın da, yani tam film gibi bir hikayesi var, tavsiye ederim biyografisini falan okumanızı. İşte Nazilerden kaçıyor, Amerika'ya gidiyor, Einstein de orada. Einstein'la çok yakın arkadaşlar, Einstein'ın teorisine bakıp orada zaman yolculuğunun mümkün olduğuna dair bir çözüm buluyor. Sonra bu yani mantıkla bozmuş bir insan. Bu gerçekten biraz rahatsız bir insan. Çünkü yani böyle şeylerin çok normal insanların yapması mümkün değil. Ee, bu adamın Amerika Birleşik Devletleri'ne vatandaşlık başvurusu yaparken bir hikayesi vardır. Ee, i̇şte o nüfus dairesi gibi bir yere gidecek. Orada işte yemin mi ettiriyorlar? Ne yapılıyorsa Amerikan vatandaşlığına geçmek için gerekli işlem yapılacak. Ama bir yandan da Amerikan anayasasını okudum anladım demesi lazım. Ee, oradaki yetkiliye. İşte arabayla giderken soruyor arkadaşı işte ne haber okudun mu anayasayı? Tabi okudum aynı zamanda içinde de bir çelişki buldum. Onu yetkililere anlatacağım. Böyle olursa eğer Amerika'da şey, bir diktatör şeye girebilir. Yani sistemi ele geçirip demokrasiyi ortadan kaldırabilir. Ben anladım bu buradan buna buradan buna giderek yani mantıksal olarak sorun var bu anayasada diyor. Aman şimdi karıştırma sen e, tamam okudum anladım de ki e, yeter falan diyorlar dinlemiyor. Böyle bir hikayesi var. Daha, da, e, daha Almanya'dayken bu demin anlattığım adamların bulmaya çalıştığı şeyde e, büyük bir sıkıntı olduğunu, bu aradıkları şeyin aslında bulunamayacağını gösteriyor. Eksiklik teoremi denen aslında iki tane teorem ispatlıyor. Bu teoremi şöyle öz özetleyebiliriz. Eğer matematik çelişkisiz ise, çelişkisiz demek yani hem bir şeyin kendisinin hem de tersinin ispatlanamaması demek. Anlatabiliyor muyum? Yani hem 2 artı 2 4'e eşittir cümlesinin hem de 2 artı 2 4'e eşit değildir cümlesinin onun tam tersinin e, ispatının olmaması gerekir. Çünkü belli ki bir şeyin ya kendisi doğrudur ya da tersi doğrudur. İkisi birden doğru olamaz. Birisi doğruysa öbürü yanlış. Biz matematiğin çelişkisiz olduğunu umuyoruz. Matematiğin çelişkisiz olmasını istiyoruz. Çelişkiliyse zaten rezalet. Yani doğruyu bulma için bir aygıt olarak kullanılamaz. Çünkü doğruyu çıkardığı gibi yanlışı da çıkarıyor. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Sadece doğrular çıkaran bir şey istiyoruz. Matematik eğer çelişkisizse o zaman bazı doğru cümlelerin ispatı olamaz. Bunu ispatlıyor. Bu harika bir ispat. Bunu okudum. Yani o prinsip ya matematika falan gibi değil. Gerçekten bunu bir normal bir insan diye biraz uğraşıp okuyup anlayabiliyor. Ama ne kadar müthiş bir şey değil mi? Matematik eğer gerçekten bir şeyin hem kendisini hem de tersini ispatlama yeteneğine sahip değilse o zaman bundan hareketle ben size gösteriyorum ki öyle doğru cümleler olmalı ki onların ispatı olamamalı. Yani hiçbir matematikçi demin anlattığım sistemle aksiyomdan başlayıp sonra bu, sonra bu, sonra bu diye bir zincir kurup o cümleye varamamalı. O matematikçinin beceriksizliğinden değil ispatı olmadığı için öyle bir ispat zincirinin olmadığı için. İkincisi peki matematik çelişkili mi değil mi? En azından onu söyle de rahat edelim. Matematiğin çelişkisiz olduğu ispatlanamayan cümlelerden. Bunu da ispatlıyor. Ya çelişkisiz olduğunu ispatlamıyor. İnşallah çelişkisizdir. Çelişkili olduğunu da ispatlamıyor. Çelişkisiz olduğunu ispatlayan bir ispatın var olmadığını ispatlıyor. <gülüyor> Hakikaten. Ee, bu adam açlıktan ölüyor biliyor musunuz? Bu adam e, yani deli yani paranoid ve de e, karısı öldükten sonra e, başkalarının yaptığı yemeklere güvenemiyor. Çok basit bir hastalıktan ötürü hastaneye yatıyor. Orada işte ameliyatına oldu kalkıp gidecek fakat adam hemşirelerin getirdiği yemekleri yemiyor. Orada açlıktan ölüyor. Şimdi Alan Turing'e geldik. Ee, gerçekten favori bilim adamım. Ee, i̇şte hikayesini o filmi filan izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kendi ülkesinin e, kazığını yemiş bir insan. Alan Turing tam bir dahi böyle ikinci dünya savaşını kazanmak için gerekli bilgisayar şifresini çözüyor falan. bir, bir, bir, bir, bir, bir Müthiş şeyler yapıyor. Bizim buradaki e, maceramız açısından, bizim burada ilgilendiğimiz şey açısından e, deminden beri gündeme getirdiğimiz şu iki soruyu cevaplıyor, matematiksel olarak çözüyor. Bir, insanların çözebildiği ama makinelerin, bilgisayarların çözemeyeceği bir problem var mıdır? Hani şu başta gündeme getirdiğim şey, insanlara özel. Ah, bunu insan yapabilir ama makine yapamaz. Böyle bir şey var mıdır? Bunu cevaplıyor. Ne cevap verdiğini az sonra söyleyeceğim. İkincisi, asla çözülemeyecek. Yani insanın da, makinanın da, işte galaksinin başka bir yerindeki başka yaratıkların da çözülemeyeceği. Yani sorulabilecek ama çözülemeyecek problemler var mıdır? Bu iki soruyu sorup cevabını da veriyor. Ve bunu daha bilgisayar ortada yokken yapıyor. Yani adam bu makaleyi yazdığında kağıt üstünde bir sistem kullanıyor. O sisteme baktığımızda Aa, bilgisayar diyoruz ama daha bilgisayar ortalıkta yok. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elektronik bilgisayarlar bu şemaya göre kuruluyor filan. Ama adam işte üstün zekalı Canım, bunu daha 1930'larda görüyor. Esasen şu önceki Alman-İngiliz maçını sonuca erdirmek için yazdığı bir makalede buluyor. Ayrıca demin anlattığım gibi Almanların kullandığı şu şifre makinesindeki şifreleri çözmeyi başarıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bu İngilizlerin bu Alman şifrelerini çözebilmeleri sayesinde en az iki yıl falan kısaldığı söylenir. Kısaca özetleyeyim. Turing'in bulduğu şey... Evrensellik. Hani ben diyordum ya başta bilgisayar çok bambaşka bir makinedir. Yani sizden iyi olmasın. Bilgisayar öteki makinelerin hepsinden üstün ayrı bir makinedir. Çünkü bilgisayarlarda evrensellik denen şu özellik var. Bilgisayarlar İngilizcesi simulation olan isterseniz simülasyon diyelim Türkçe, Öztürkçe benzetim diye bir karşılık önerilmiş buna denen şeyi yapabiliyorlar. Yani Uzun lafın kısası taklit. Imitation Game diye o filmin adı. Bilgisayarın özelliği başka bir şeyi taklit edebiliyor olması. Ne demek istiyorum? Ee, mesela işte başkanımla konuşuyorduk. Muhasebe yapılırken böyle benim babam da eskiden yapardı. Kocaman böyle defterler açılırdı. Oraya işte gelen paralar, giden paralar yazılırdı. Ondan sonra şeyini yaptı, altına toplamını çıkarırdı falan filan. Şimdi onu bilgisayarda Excel denen bir program yapıyor. Bilgisayar aslında o muhasebecinin muhasebeciyi taklit ediyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı bir makine o muhasebeciyi taklit etmekle kalmıyor. Ondan sonra onun çocuğa oturduğunda ve işte uçuş simülatörü programını şey yaptığında bu sefer bir uçağı taklit etmeye başlıyor. Aynı makine ondan sonra bir televizyonu taklit ediyor. Çünkü anne dicisini bugün oradan seyredecek. Aynı makine ondan sonra başka bir şeyi taklit ediyor. Bilgisayar bir sürü başka şeyi taklit edebiliyor. Bilgisayarların sizin ona adımlarını birer birer anlatmanız kaydıyla yapılabilecek her işi, bu anlamda bilgi işlem işini, adım adım yapılabilecek her işi anlayıp yapabilme özelliği var. Tek bir bilgisayarın bu, bu kadar çok iş yapabilmesinin nedeni bu sanki onunmuş gibi yapabilme, taklit edebilme özelliği. Şimdi burada işin felsefi tarafına atlayalım. Nelerin böyle taklidi yapabilir, nelerin bilgisayarda benzetimi yapılabilir? Her şeyin. Eğer bir şeyin e, modelleyebiliyorsanız, yani adım adım nasıl yapılacağını siz biliyorsanız, programcılık denen bir yöntemle, bunu ilk, birinci, e, ikinci sınıfta öğrencilerimize öğrettiğimiz bir, e, bir tür zanaatle o işi nasıl yapacağını bilgisayara söyleyebiliyorsunuz, ondan sonra da bilgisayar o işi yapıyor. Hatta hızlı bir bilgisayarsa sizden daha hızlı yapıyor. Sizden kesinlikle daha hatasız yapıyor eğer çocuk programı iyi yazdıysa. Çünkü o yorulmuyor falan şey yapmıyor. Yani e, modelleyebildiğiniz yani sistemini sizin bildiğiniz anladığınız her şeyi adım adım anlatıyorsunuz bilgisayara o da o işi yapıyor. İnsanların yapabildiği her işlemi bu manada bilgisayarlarda yapabilir eğer adım adım anlatırsanız. Hatta benim buradaki iddiam şu ki tabii şu anda bunu bilgisayarlar yapabiliyor demiyorum ama prensipte bu olabilir diyorum. Aslında bir insanın gelmiş geçmiş yapabileceği her şeyi de bir bilgisayar yapabilir. Çünkü insan dediğimiz şey sonunda fiziksel bir sistem. Bilmem kaç trilyon tane molekülden oluşuyor. O moleküller birbirlerine işte fizik dersinde öğrendiğimiz bir takım kurallarla bağlı. Ve de eğer yeterli sabrınız, yeterli belleğiniz, yeterli kapasiteniz varsa o sistemin tümünü nasıl bir uçağa, simüle ettirdiğiniz, bir arabayı simüle ettirdiğiniz gibi o insan denen sistemi, burada kendime örnek veriyorum, komple bütün şu molekülü burada, bu molekülü burada. Tabii burada daha önemli olan beynin içindeki moleküller ve onların aralarındaki bağlantılar. Hepsini bilgisayarda taklit ettirerek o adamın düşüncesini bilgisayarda da bir kopyasını çıkartabilirsiniz. Bu durumda o adamın çözebildiği, söyleyebileceği, yapabildiği her şeyi bu manada taklit yoluyla bilgisayarda yapabilir. Bu durumda Turing çözümsüz problem diye bir şeyin şöyle olacağını görüyor. Madem ki bilgisayarlar insanların yapabileceği teoriden bahsediyoruz, prensipten bahsediyoruz. Bilgisayarlar insanların yapabileceği madem ki her şeyi yapıyorlar. Bu durumda eğer biz bilgisayarın çözemeyeceği bir problem olduğunu matematiksel olarak ispatlayabilirsek bu durumda aslında... Dolanbaçlı bir yoldan insanların da o problemi çözemeyeceğini ispatlamış oluyoruz. Bu açık mı? Bilgisayar insanın yaptığı her şeyi yapabiliyor. Taklit ederek. Bir an için varsayalım ki bilgisayarın çözemediği bir şey var ama ben çözebiliyorum. Bu olabilir mi? Olamaz. Çünkü ben çözebiliyorsam bilgisayarda beni, onu çözerken taklit edip o da çözebilir. Bu durumda aslında biz hangi problem çözülebilir, hangi problem çözülemez meselesine odaklanmak istiyorsak bilgisayarlar hangi problemi çözer, çözemezler odaklanmamız yeterli. Ve Turing böyle bir problem buluyor. Yani gerçekten böyle bir problem buluyor. Öyle bir problem ki sorması kolay ama çözmesi imkansız. Durma problemi. Durma probleminin e, özeti şu. Size birisi bir bilgisayar programı veriyor. Diyelim siz bilgisayar programlamayı bilen bir insansınız. Size bir bilgisayar programı veriliyor. Bir de o programa veri olarak girilecek sayıların işte komutların listesini veriyor. Ve soruyor. Bu bilgisayar programını koyup çalıştırdığımızda ve o veri beklerken de bu G listesindeki şeyleri ona girdiğimizde bu program önünde sonunda durur, durdum der mi? Yoksa sonsuz döngüye mi girer? Sonsuza kadar devam mı eder? Soru bu. Buna evet ya da hayır diyeceksiniz. Birisi size bir program ve bir girdi kümesi verecek. Siz de ona bakıp işte üstünde düşünün. Ne hesap yapacaksanız yapıp ondan sonra da evet. Bu programa bu girdi girildiğinde durur ya da hayır. Bu programa bu girdi girdiğinde hayatta durmaz. Sonsuza kadar çalışır gider. Böyle hiç durmayan bilgisayar programları var. Mesela aslında Windows 10 falan öyle bir program. Yani kendi kendine ben durmak istiyorum demiyor. Açık bırakırsanız sonsuza kadar çalışıyor. Ee, soru bu. Bu çözülemez bir problem. Ee, burası seminerimizin zor olan kısmı. Zaten zamanımız da bitti bitecek. O yüzden burayı hızlı geçeceğim. Zor. Ee, böyle böyle nedenlerden ötürü. Sonunda pıt. Çözülebilir olduğunu varsayarsak bir çelişki çıkıyor. Matematikçilerin böyle sonunda çelişki çıkan bir şey kurduklarında başta yaptıkları varsayımın yanlış olduğunu ispatlamış oluyorlar. Biz de çözülebilir olduğunu varsaymıştık. Demek ki çözülemiyormuş. Gerçekten yani bu, burada sizi illüzyon yapmıyorum. Hakikaten bunu derste anlattığımız bir şey. Bir Fazladan bir saatimiz olsaydı burada da gayet güzel anlatırdık ve herkes de anlardı. Neyse zor tarafı geçtik. Durma problemi çözülemez. Bilgisayarlar onu çözemez. E, bu durumda insanlar da çözemez. Yani genelde çözemez. Belli bir iki program girdi çifti için çözülebilir ama genelde size ne verilirse verilsin program ve girdi çifti her zaman doğru cevabı veren bir program, bir bilgisayar yok. Tekrardan sunumumuzun basit tarafına geldik. Ee, Durma problemini bilgisayarlar çözemediğine göre demin anlattığım nedenden ötürü insanlar da çözemez. Hiçbir şey çözemez. Bu problem o işte o çözülemeyen problemlerdendir. Yani biz e, Leibniz'in e, meşhur e, sorusunu cevaplayalım derken yüzlerce yıllık bu Almanlarla İngilizler arasındaki paslaşma sonucu bir tür yeni doğa yasası keşfettik. Turing yeni bir doğa yasası keşfetmiş oluyor. Olaya böyle bakmak bana çok ilginç geliyor. Nasıl Einstein... Işıktan hızlı gitmek mümkün değildir diye bir doğa yasası keşfetmiş. de bazı makinelerin, belli işleri yapan makinelerin inşa edilemeyeceğini, çatlayın, patlayın, hangi maddeyi, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, bazı işlerin yapılamayacağına dair bir, bir yasak keşfetmiş oluyor. Doğada bu yasak. Olamıyor yani, yapamıyorsunuz. Ama bir yandan da yapay zeka ile ilgili harika bir şey de keşfetti. Arada fark ettiniz mi? İnsanların yapabileceği her şeyi bilgisayarlar yapabilir. Merak etmeyin. Ama ikisinin de yapamayacağı başka şeyler de var. Bunu keşfetmiş oluyor. Hatta belki insanlardan daha zeki. Bazı konularda daha hızlı. Bazı yarışmalarda onları geçenki örneklerini gördük. E, makinelerin yapılabilmesine bir engel yok. Hatta biz bunu her gün yaşayarak görüyoruz. Peki... Madem ki bilgisayarlar insanların yaptığı her şeyi yapabilir diye iddia ediyorum sabahtan beri. Hala olan e, şunun gibi sıkıntıların sebebi nedir? Burada e, Google'ın meşhur çeviri programı, kendi telefonumda bunu denemiştim. İngilizce I am a politician cümlesini ben politikacı değilim olarak çeviriyordu. Bu yanlış çeviri. Çünkü ben politikacıyım doğru çevirisi. Ne? Bir saçmalıktan ötürü yani e, bu yıllardır orada duruyordu. En azından iki üç senedir bu e, hatayı yapıyordu. Bazı ay e, eme bilmem ne tipi cümleleri ben bilmem neyim diye çevirmesi gerekirken onu değilim ekliyordu. E, hatta oradaki arkadaşlara e, demiştim yani inanmıyorsanız açın telefonunuzu, hemen Google çeviriye girin bakın da öyle çıkacak. Ama şu daha komikti. Bu da şaka değil. Biz gerçekten vardı. Davutoğlu iklim değişikliğine önem veriyor cümlesinin. Obama iklim değişikliğini önem veriyor diye çeviriyordum. Yani zavallı Davutoğlu bu, e, <gülüyor> bu, bu adamın başına <gülüyor> gelen pişmemiş tavuğun başına gelmiyor. Neyse. E, hatta ben bunu herkese bilim teknolojide yazdım falan yani. E, ondan sonra artık benim yazımı mı okudular bilmiyorum. Google çeviri bir... Geçtiğimiz yılın sonuna doğru çok büyük bir hamle yaptı ve şimdi denerseniz bu yanlışları yapmıyor, doğru çeviriyor. O yüzden ben bu seminer için geçtiğimiz hafta çalışırken yeni hatalar bulmaya çalıştım Google Çeviri'de. İnşallah bu arada düzeltmedilerse Ocak 2017 yani geçen hafta itibariyle Google Çeviri o bir banka memuresini şöyle abuk sabuk bir şekilde çeviriyor. Yani memure yani... Vallahi bilmiyorum bu, bu ayıp olmuş yani bunu çabuk zamanda düzeltebilmeleri lazım. Ayrıca e, cümle bazında çeviri yapıyor yani e, bir cümleyi çeviriyor sonundaki noktaya kadar ondan sonra onu veriyor sonra bir sonraki cümleye geçiyor. Cümleler arasındaki bağlantıları e, insanlar bir uzun metni anlarken ona dikkat ederler. Ee, hiç kale almıyor. O yüzden şöyle bir numara yaptım. Benim elmam kırmızı, senin elman ne renk cümlesini my apple is red benim elmam kırmızı orada problem yok. Sonra senin elin ne renk diye çeviriyor. O, bu elman kelimesi galiba Azerice'de bir isim olabilir. Ve e, istatistik e, yaparken hakikaten Google bilgisayarından geçen bütün verileri kullandığı için yani elman diye de elman diye çevrilmesi gereken bir şey de var. O bir kere dengesini bozuyor. Ondan sonra bu e, sesle biten şeylere gelen iyilik eklerini falan da doğru anlayamamış galiba. E, çünkü sistem artık tamamen hani bunu böyle kes, şurası kök, burası ektir falan diye ona bir bilgi vermek üzerine değil. Sadece milyonlarca cümleyi sokuyorlar, onların öbür dildeki karşılıklarını da sokuyorlar. Sen artık öğren bunların e, arasındaki bağlantıyı diye e, sinir ağanın kendisinin bir şey çıkarması gerekiyor. Burada o iyi çalışmıyor. Bakalım bunu ne zaman düzeltecekler. E, niye mükemmel değil? E Biraz e, hoş görmemiz lazım. Çünkü biz e, insanlar bu işleri doğru yapabilmek için y -y -y -y en azından 10 binlerce yıldır e, evriliyorlar. Yani bizim beynimiz bu iş için hakikaten özel, tasarlanmış gibi görünecek kadar üzerinde ee, elemeler, düzeltmeler yapılmış bir şey. Eyvah evrim dedim. Hemen bunu çıkarmam lazım şimdi müfredattan. İnsan beyni e, bu evrim denen şey sayesinde. Aslında tabii konuşma ya da satranç oynamak falan için evrimleşmemiş ama e, şş, tabii yani konuşmanın faydaları var. Eş bulmak açısından e, falan yani o, o açıdan bir evrimsel faydası var ama satrancın mesela hiçbir faydası yok. E, o o Şeye ya ben <gülüyor> evet ee, o tip şeyler aslında makineler için daha kolay yani satrancın mesela bu dil işinden çok daha önce bilgisayar tarafından e, halledilmiş olması aslında onun bilgisayar için çok daha doğal bir iş olmasına bununsa e, hakikaten zor üzerinde binlerce yıl geliştirme yapılması gereken bir iş olmasına dayanıyor. O yüzden biraz daha sabredelim. Bilgisayarlar daha da iyileşecek merak etmeyin. Turing'in kısa ama verimli hayatını bir kez daha analım. Kendisine teşekkür ederim. Teşekkür ederim.